selamun ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz ilmihalet lalegül tv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz sizler de yine sorularınızı ilmihalet lalegül tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz birçok soru geliyor binlerce soru var tabii ki arşivimiz ancak gelen sorularımızın birçoğu tekrardan oluşuyor bununla ilgili yine lalegül tv.com.tr adresinde yine sizlerden gelen soruları daha önceki programlarımıza cevaplamıştık. O cevapları tek tek arkadaşlarımıza ayırdılar ve orada birebir olarak bir soru bir cevap şeklinde de bulabilirsiniz ve ona göre tekrardan sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Çok Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Mevlam iyilikler versin. Cümle İlk bize. sorumuz hocam, bayan komşularla bir araya gelip cemaat yapıp tesbih namazı kılıyoruz. Bayanlar ayrı bir odada toplanıyor. İmamlık yapan kişi ayrı bir odada oluyor. Bunun bir sakıncası var mı diye sormuşlar. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh ve's-salâtü ve's-selâmü alâ Rasûlillâh sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve bâ'd. Bu suale sıhhatli bir şekilde cevap verebilmemiz veya için öncelikle meseleyi birkaç kısımda ele almak gerekir. Bayan komşulardan bahsediliyor. Bunlarla beraber bir ortamda namaz kılınacak ve kılınacak olan namaz tesbih namazı. Ve imam ile cemaat arasında ise bir fasıl olacak. Biri bir odada, bir diğeri ise diğer odada. Evet. Tabii, dolayısıyla burada üç mesele karşımıza çıkıyor. Birinci mesele nafile namazda cemaatin meşruiyeti ele alınması, konuşulması gereken bir mesele. İkincisi bayanların kendi arasında cemaat yapması. Tabi imamın bayan mıdır, erkek midir? Tam soru. Bu, bu noktada bir ifade vermiyorum. Bayan komşularla dediği için belki hocam kendi bayanlar bir arada herhalde. Olabilir. Ee, ancak başka bir odaya geçmesi kendisinin erkek olduğunu da gösterebilir. Dolayısıyla biz her iki şıkkı evet. da değerlendirerek meseleyi ele alacak olursak bayanların kendi arasında cemaat yapmasının fıkhi hükmünidir. Bunu hı. irdelememiz. Üçüncü olarak da imam ile cemaat arasındaki irtibat, hı hı. yani aynı mekanı paylaşmanın yanı sıra farklı mekanlarda olmaları e, cemaatin o imama iktida etmesine mani midir, değil Bu Üç meseleyi cevaplamadıkça soruya sağlıklı bir cevap vermemiz mümkün olmayacaktır. Hı hı. Öncelikle tesbih namazı müstahap olan, nafil olan bir namazdır. İbrahim'in Halebi'nin de Halebi Sehir isimli eserinde ifade ettiği üzere müstahap bir namazdır. Faziletine dair birçok hadis-i şerif vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da e, kılınmasına dair teşvik vardır. Hı. Ama dediğimiz gibi nafile bir namazdır. Evet. E, bu vesileyle nafile namazda cemaat konumu kaynaklarımızda baktığımızda sadece teravih namazı müstesna diğer nafile namazlarda cemaatin hanefi fıkhına göre meşru olmadığını, mekruh olduğunu görmekteyiz. Hı hı. Yani kılınması namazın sıhhatına aykırı değil. Ama evet. bununla beraber cemaat fazileti alınmış değil. Aksine mekruh bir işlem yapılmış olur. Hı hı. Ancak e, bazı müteahhir kaynaklarımızda eğer cemaat alâ sebil tedâi yani davet yoluyla olmazsa yani ben münferiden namaz kılıyordum da arkamdan biri geldi bana iktida etti uydu. Hı -hı. Bu şekilde olursa burada bir keraatin olmayacağından bahsederler. Evet. Ee, şunu ifade etmek gerekir. İmam olan kişinin imamlılık niyeti şart değildir. Hı -hı. Ama cemaatin imama iktida ediyorsa imama iktida etme niyeti şarttır. Evet. E, bu sebeple siz münferiden tek başına yani imam olma niyeti olmaksızın hı hı. tek başına bir namaz kılarken arkanızda herhangi bir kimse gelip de size uyabilir. Evet. Yeter ki kıldığınız namaz aynı namaz olsun hı hı. veya sizin namazınız size uyan kişinin namazınızdan daha üstün bir namaz olsun. Evet. E, aksi takdirde olmaz. Şafi fıkhı bu konuda biraz daha farklıdır. Çünkü şafi mezhebine göre gerek imam olsun, gerek cemaat olsun, herkes kendi fatihasını okuduğu için hı hı. E, imam ile cemaat arasında ittihat şartı yoktur. Yani siz bir başka farzı kılarken arkanızdaki cemaat, başka bir farza, kaza namazına niyet edebilir. Hmm. Veya siz kaza namazı kılarken o edaya niyet edebilir. Hatta siz nafile bir namaz kılarken o farz namaza niyetle size uyabilir. Şafir Şafi fıkhına evet. göre. Ama Hanefi fıkhına göre böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü imamın durumu cemaatin durumuna eşit olacak veya imamın daha üstün olması gerekir. Bunun e, birçok etkeni, birçok sebebi var. Bu sebeplerden bir tanesi de e, cemaatle namaz kılındığı zaman cemaat Fatiha'yı okumaz, kıraat yapmaz. İmamın kıraatı cemaatin de kıraatıdır. Bu vesilele arada bir irtibat olması, bir birliktelik olması gerekir. Bunun için imamın imamlılık niyeti ne kadar şart olmasa da cemaatin o imama uyması durumunda niyeti şarttır. Bunu şunun için söyledik, söz gelimi bir kişi müferiden bir yerde namaz kılıyor, nafile bir namaz kılıyor. Arkasındaki birileri de gelip ona uyacak olsa burada özel bir davet söz konusu olmadığı için bu şekilde cemaatle nafilenin kılınmasının mekru olmayacağı ifade edilir. Ama gelin hep beraber burada nafile namazı cemaatle eda edeceğiz tarzında bir uygulama olursa, bu Hanefi fıkhına göre mekru olduğu ancak farklı mezheplerde farklı görüşlerin olduğu da vardır. Bunu vurgulamamız Teşfik gerekiyor. Teşvik anlamında da yine hani bazen kendimiz hani kılmak istediğimiz zaman kılmak istemiyoruz. Nefsimize ağır geliyor ama böyle bir toplumda hadi beraber kılalım dendiği anda mesela, e, kılınabiliyor ya, teşvik anlamında da i̇şte bir var mı hocam? oradaki beraberlik şu gayeyle, yani imam-cemaat ilişkisi değil de aynı ortamda herkes münferiden kılabilir. Çünkü Hanefi mezhebinde cemaatteki meşruiye sadece farz, bir de bunun e, yani nafile olarak da teravih namazı, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması olduğundan dolayı bunun haricindeki cemaat, davet yoluyla cemaatin mekruh olduğu açık bir evet. şekilde kaynaklarımızda geçmektedir. Dolayısıyla birinci olarak bunu ifade etmek gerekir. Gelelim ikinci meseleye kadınların kendi arasında cemaat yapması. E, bu noktaya baktığımızda Hanefi fıkhında kadınların kendi arasında yani imamın da kadın olması hı hı. arkasındaki cemaatin de kadın olması durumunda kerahatinden bahsedilmektedir. Mekruh olmaktan bahsedilmektedir. Ancak erkek cemaatin kadın imama uyamayacağı ittifakidir. Evet. Yani bunun evet. caiz olduğunu söyleyen hiçbir kimse yoktur. Hı. Hatta el-gaz olarak yani bilmece olarak, fıkhi bilmece olarak işte e, bir bayan erkeklere nerede imamlık yapabilir diye soru sorulur. Fıkhen bunun cevabı nedir? İşte bir bilmecedir. Tilavet secdesinde yapabilir. Çünkü Hı. tilavet secdesinde imam-cemaat ilişkisi yoktur. Yani e, tilaveti, yani secde ayetini okuyan kişi Hı. Allahu Ekber der, e, secdeye, yani, secdeye gider. gider. Diğerleri de duyan kişiler de yine tekbir alır, secdeye Hı. gider. Hı. Bu Hı. manada arada bir imamlılık ve cemaatlik ilişkisi olmadığı için, hatta Eşbah e, ve Nazair isimli eserde İbn-i El-Gaz bölümü var. E, yedi fenden oluşan bir kitaptır. Bunların fenlerden bir tanesi de e, fıkhi bilmecelerdir. Orada bu konu geçer. Hı. Ee, yani fıkhi bir e, beyin jimnastiği tarzında bir mesele. Evet. Ama gerçek manada bir cemaatte kadın asla erkeklere imamlık olamaz, hı hı. yapamaz. Kadınların kendi arasında imamlık yapması ise Hanefi fıkhına göre e, sahih olsa da, yani kendi aralarında cemaatle namaz kılmaları her ne kadar sahih olsa da caiz değildir. Evet. E, mekruhtur. E, tabii bunu daha önceden de vurgulamıştık. Yani bir şeyin sahih olması ayrı bir şey, caiz olup olmaması ayrı bir şeydir. Evet. Mekruhtur, meşru değildir. Biri sual ettiği zaman böyle bir fetva verilmemelidir. Ama varsayalım kılacak olsalar kıldığı namaz sahih midir değil midir? El cevap sahittir. Hı. Ama günah olmakla beraber sahittir. Hı. Hatta İbn-i Humam Fetül Kadir isimli eserinde e peki kadınlar cemaatle kılarsa her ne kadar mekruh olmakla beraber varsayalım bu kerahati üstlenerek kılarlarsa nasıl kılmaları gerekir? Onu da anlatım, anlatım sadedinde imam olan bayanın öne geçmemesi e, kadınların arasında durmasından bahsediyor. Hmm. E, peki kadınların arasında kılması cemaatteki mekruhiyeti kaldırmaz ama öne geçmesi ikinci bir mekruhiyeti ifade edecektir. Evet. Bu da e, yani meseleyi irdelerken evet. e, yani işte fıkıh kitaplarımızda kadınların nasıl cemaat yapabileceğinden bahsedilmesi bunların cemaatle namaz kılmasının meşru olduğu anlaşılmamalıdır. Evet. O mesele farklıdır biraz önce ifade ettiğimiz Hı -hı. üzere ama bunun yanı sıra farklı bir kerate düşmeme adına da bazı yapması gereken e, durumlarda beyan edilmiş evet. olabilir. O yüzden kadınların kendi aralarında cemaat yapması Hanefi fıkhına göre mekruh olduğu beyan edilmiş. Şafi mezhebinde bu konuda farklı görüşler vardır. E, bu da ikinci mesele olarak e, sualimizle alakalı. Üçüncü meseleye baktığımızda varsayalım imamın erkek olduğunu düşünecek olursak hmm. ve e, davet yoluyla da olmasa ki burada da bir mekruhiyet olmasın. İmam ile cemaat arasında bir irtibat olmalıdır, bir birliktelik. Yani cemaat imamın haline muttali olmalıdır. Hmm. İmamın haline muttali bu görsel de olabilir, ses, e, ses de olabilir. noktasında da olabilir. O yüzden deniyor ki eğer aynı mahallede ise zaten görsellik de vardır, ses hmm. de vardır. Ama eğer farklı mahallelerde ise yani farklı biri bir odada, diğeri farklı odada ise... O ikisinin arasında bir menfezin bulunması. Yani bir geçisin olması hmm. ve arada cemaatin bulunması. Yani imamın bulunduğu oda tamamıyla kapısı kapalı bir oda. Cemaatin bulunduğu oda da kapısı kapalı farklı bir oda ise bu olmaz. Hmm. Ama kapılar açık, arada bir menfez var, bir irtibat var, bir iletişim söz konusuysa o zaman böyle bir iktida mümkün olacaktır. Bu şeylerde çok oluyor hocam. Camilerde son cemaat yeri var mesela. Evet. Oraların mesela kapısı, camiye giriş kapısı kapanıyor. Cumalarda özellikle mesela millet ya dışarıda kalıyor, ya o son cemaat yerinde kalıyor mesela. Orada sadece mikrofonla, işte hopörlerle bir ses irtibatı oluyor. E, bu konu fıkıh kaynaklarımızda irdelenirken, bir yerin cami olarak inşa edilmesi ayrı olarak değerlendirilir. Hmm. Sonradan cemaate ilhak edilme adına farklı bir alanda namaz kılma, bu farklı, farklı değerlendirilir. Bir, şey, evet. bir yer cami ise burada zaten bir ittihat vardır, bir birliktelik hmm. vardır. Evet. Bir şekilde imamın hareketleri, cemaate bildirilmiş olsun. Evet. Bu müezzinler vasıtasıyla da olabilir. Ara müezzinler hı hı. veyahut da dediğiniz gibi mikrofon vasıtasıyla da olabilir. Hı hı. Ama e, cami olarak inşa edilmeyen Orası yerlerde ise cemaat. özellikle bu menfez olayı çok önemlidir. Demiş olduğunuz ikinci cemaat yerleri genelde caminin son kısmında hı hı. ama cami olarak inşa edilmiş cami, evet. ve ön cemaat dolmadan oralarda da zaten saf tutulmamaktadır. Hı hı. Caminin içi dolup da dışarıya kadar taştığında e, kapının açık veya kapalı olması yine genel itibariyle cuma namazlarında, bayram namazlarında yani cemaat çok olduğu zaman irtibat olabilmesi açısından da kapılar pek kapatılmaz. Her daim açık tutulur. Veya oraya, o noktada pencereler vardır, onlar açık tutulur. Yani bir şekilde irtibat vardır. Evet. Bu irtibat sağlanırsa e, bu iktidada bir sıkıntı olmayacaktır. Hı hı. Dolayısıyla bu sualede, yani burada işte bayan komşularımız da e, bu şekilde tesbih namazını bu tarzda kılıyor demesi, e, meseleye böyle bakmamız gerekecektir. Evet. Yani eğer bunların hepsi bayansa zaten böyle bir cemaat mekruhtur. Ee, eğer erkek ya. ise eğer davet yoluyla cemaatle nafile namaz kılmaları yine mekruh olacaktır. Hı hı. E, ama davet etmek sizin yani ferdi olarak kılımlarda ise bu bahsettiğimiz 8 olabilir. Evet hocam. Bir başka sorumuzla yine vesveseyle alakalı gelen çok sorumuz vardı. Onlardan bir tanesi hocam. Vesveseli kişi ihtimallere önem vermeli midir? Günlük hayatımda bana sürekli ya Allah'ın yasak kıldığı bir şeyi yaptıysam ve bundan haberim yoksa gibi vesveseler geliyor. Örneğin ya bir yere bir şekilde necaset bulaştırıp haberim olmadıysa ve bu yüzden tüm eve necaset bulaştırdıysam gibi bu vesveselerden o kadar bunu aldım ki çoğunlukta oturup saatlerce alıyorum. Çevremdeki insanlar bile ya akli dengemi yitireceğim ya da ibadet etmeyi tamamen bırakacağımı söylüyorlar. Bu konuda ne yapmalıyım demişler. Tabii öncelikle vesvesenin bir hastalık olduğunu kabullenmek gerekir. Çünkü bir hasta kendi hastalığını kabullenmedikçe o hastalığından iyileşmesi mümkün olmaz. Nasıl mümkün olsun ki? Çünkü ona bir takım tedavi mahiyetinde ilaçlar verilecek. Bir takım reçeteler verilecek. O reçeteyi kendisinde tatbik edebilmesi için kendisinin hasta olduğuna inanması gerekir. Vesvesenin de bir hastalık olduğunu kabullenmek gerekir. Evet. Öncelikle tedavinin başlangıç noktası bu. Bunu kabullendikten sonra bunun bertaraf edilmesine dair reçete nedir? Bu vesvesenin üzerine gitmektir. Hı. Yani namazınızı kıldınız, acaba namazım oldu mu olmadı mı oldu deyip bir daha buna dair sual etmemek. Evet. İşte bir şey yaptınız, bu oldu mu olmadı mı oldu deyip bir daha onun hakkında ikinci bir suale gitmemek bu şekilde belki bu çok zor olacaktır ama belli bir zaman sonra yani. belli bir aşamadan sonra bu vesvese inşallah bitecektir ki bununla alakalı hadis-i şerifler de vardır. Hmm. Efendimiz aleyhissalatu vesselam işte şeytana dönsen kendi işine bak benim namazım oldu şeklinde ifadelerde bulun diye Müslümanlara terkinde bulunuyor. E, bu vesvese halinden kurtarabilme adına çünkü şeytanın silahlarından bir tanesidir bu. Sizi öyle bir hale düşürür ki Aile saadetiniz gider çünkü bunla, bu gibi durumlarla çok karşılaşıyoruz. Hanımıyla olan bir diyalondan dolayı ben aslında işte hanım boşadın mı, boşamadım mı, o yokken ben şöyle şöyle söyledim, kendi kendime konuştum, bizim aramızda nikah var mı, yok mu derken bu huzursuzluk aileye yansıyor ve gerçekten ayrılığa kadar gidebiliyor. Evet. Veya bu manada işte ibadetle alakalı. Benim etrafıma acaba necaset bulaştı mı? Evimin her tarafına necaset bulaştı mı? Benim namazım oldu, olmadı derken namazdan tamamıyla kopmak. Evet. Bunlar bu şekilde bir vesvese geldiği zaman bunu kesip benim e, hanımımı boşamadım veya ibadetimde bir halel yok veya necasete bulaşmadım diyerek bunun üzerine gitmek gerekir. Hmm. Bir de fukhen e, şöyle bir kural vardır. El-yakin la-yezülü bi-şek. Yakin olan bir şey... Yani genel kanaatın hakim olduğu bir şey şüpheyle zahil olmaz. Birkaç örnek verebiliriz bununla alakalı. E, varsayalım üzerinizde gerçekte bir necasetin bulaştığını görmediniz. Hı -hı. Böyle bir müşahedeniz olmadı. Ama ihtimal vardır ki necaset bulaşmış olabilir. Fıkken üzerinize necaset yoktur. Hı -hı. Çünkü yakin necasetin bulaşmaması, şüphe bulaşması, şüpheyle yakin izale edilmez. Evet. Bu genel bir kural. Hı -hı. Abdest aldığınızı kesin hatırlıyorsunuz ama abdestinizi bozma ihtimaliniz de var. Yani şüphe ediyorsunuz. Hı hı. Aldığınızı kesin hatırlıyor, bozduğunuzda ise şüpheniz var. Fıken sizin abdestiniz vardır. Niye? Yakinen abdestiniz var ama şüphe abdestinizin bozulmasına dair, şüphe ise yakini izale etmeyecektir. Evet. Bunun örneklerini çoğaltmamız mümkündür. Kaynaklarımızda onlarca, yüzlerce örnek bulmamız mümkündür. Dolayısıyla özellikle kardeşimizin vermiş olduğu da örnek bu yolda. Diyor ki, işte acaba etrafta bana necaset bulaşmış olabilir. Ben işte evime tutmuşumdur. Evimin neset caddesini pislettim, şurayı da pislettim, Hı. burayı da pislettim tarzında. İhtimaller e, önem vermeli miyim? Bu manadaki ihtimallerle evin tamamını bir pis hale getirme ve bu şekilde adeta yaşanılamaz bir hale kendini sokması. Oysa hukuken de Baktığımız zaman bu ihtimaller yakın hiçbir zaman bertaraf etmeyecektir. Evet. Yakinen temizdir. Bu ihtimallere ise itibar edilmemesi gerekmektedir. Artı bir de şunu da ifade etmek gerekir. Varsayalım bir mekan necis dahi olsa, eğer kuru ise, kaynaklarımıza geçen bir mesele, oraya temas eden başka bir şey de kuru ise, kurudan kuruya necaset Bulaşmış. intikali yoktur. Yani söz gelimi bardak temiz, masanın üzeri ise neciz ama kuru, Hı. bardak da kuru. Bu bardağı bu masanın üzerine koymamızla bardak kirlenmiş olmaz. Hı. O bardağı sonra cebimize koyarak da namaz kılabiliriz. Evet. Veyahut da elimizi buraya tutsak ama elimiz ıslak değil, bu mekanda ıslak değil yani kurudan kuru. Kurudan kureye necasetin sirayeti kesinlikle yoktur. Yok, evet. Tabii bu hukuksal bilgi olarak bunu söylüyorum. Evet. Ama bu kardeşimiz bunlara takılmamalıdır. Veya bu emsal olan kardeşlerimiz. Normalde yakinen necasete bulaştığımı ben bilmiyorum. Böyle bir şey görmedim. Hı hı. Veya abdestimi bozduğumu bilmiyorum. Veya namazımı işte yani yanlış kıldığımı ben bilmiyorum. Ama ihtimaller var. İhtimaller zandır. Zan ise hiçbir zaman yakini bertaraf edemez diyerek bunun üzerine gitmek gerekir. Evet, Rabbim bu hale düşen kardeşlerimizi tez zamanda kurtarsın inşallah. Amin inşallah. Bir de hocam şöyle bir şey var. İbadetlere çok düşkün olan kardeşlerimiz var. Ee, özellikle günlük namazlarına, işte e, nafile namazlara, zikirlere de çok düşkün olan kardeşlerimiz var. Bu sefer de normal aile hayatını e, yok etme adına e, bu ibadetlerine devam ediyor. Yani bir çoluk çocuğuyla oturmaktansa size geçireceğim zamanı tespih çekerim veya namaz kılarım diye bu şekilde söyleyen kardeşlerimiz de var. Onlar da doğru mu yapıyor yoksa aileyle bir irtibat kurulması gerekiyor mu her daim? Şüphesiz doğru yapmıyorlar. Evet. Çünkü bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabeyi uyarmıştır. Hı hı. Nefsinin senin üzerine hakkı vardır Ailenin senin üzerine hakkı vardır, çocuklarının senin üzerine hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını verin. Evet. Yani dolayısıyla ibadet diye tabir ettiğimiz şey sadece kişinin seccade başındaki yaptığı bir ibadet değil. Evet. Kişinin eşiyle olan muamelesi, çocuğuyla olan muamelesi, insanlarla olan muamelesi Allah'ın rızasını gözeterek yaparsa bu da bir ibadettir. Evet. Kişi her anını ibadete çevirebilir. Ee, yani normal beşeri ihtiyacınız olarak bakkaldan bir ekmek dahi alırken ekmeği almadaki gaye Allah rızası olursa ticaretinizi, alışverişsinizi Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yapmaya gayret ederseniz haramdan şey. uzaklaşma evet. gayesiyle bunu yaparsınız. Bu da bir ibadettir. Dolayısıyla bir yerde ben işte bir ibadet yapacağım deyip de diğer yerden üzerinize sorumlu olduğu bir takım hakları yerine getirmemek bu da işte şeytanın kişi üzerine verdiği vesveselerden bir tanesidir. Yani sen işte ibadete düşkünsün, çoluk çocuğunun rızkını temin etmek, o boşver, o Allah'a tevekkül et, hı hı. onların ne hali varsa görsün. Bu, bu doğru bir mantık değildir. Hı. Dediğimiz gibi şeytanın kişi üzerine vesveselerinden bir tanesi. Herkesin bir vazifesi vardır ve bu vazifeleri yerli yerine getirmektir adalet. Evet. Yoksa bu vazifelerden kaçarak bir yerden farklı bir yere meseleye taşımak, e, bunu işte ibadet adı altında veya farklı isimler adı altında yapmak doğru bir şey değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da, hocam kayınvalidem düğünde bana takılan takıları bozurdu iznim olmadan bunun bir günahı var mıdır? İkinci sorum da, mehrimi eksik yaptığı için hakkımı helal etmiyorum. Bu konuda da günaha ben girer miyim diye sormuşlar. Aslında sual eden kardeşimizin tabii buradaki sual, kastının ne olduğu anlaşılıyor. Yani hmm. bunun doğru bir şey olmadığını, kayınvalidesinin, e, kayınvalide olma niteliği ile gelinin e, altınlarını bozdurma hakkının olmadığını biliyor. Ama herhalde bunu bizim ağzımızdan veyahut da işte e, bir şekilde kayınvalidesine de duyurmak e, evet. kastıyla böyle bir, bir yol izle zaman daha etkili oluyor hocam ağızlardan. Tabii şunu ifade etmek gerekir. Evlilik demek bir erkek ile bir bayanın Şer'i usullerle evlenmesi, nikah bağıyla bağlanması, mal varlılığında da ortak olmasını gerektirmez. Evet. Yani mal varlılığında erkeğin malı erkeğe aittir, kadının malı kadına aittir. Şüphesiz erkek evlendiği evlilik sürecinde hanımına bakmakla mükelleftir. Bu ayrı bir konudur. Onun nafakasını temin etmekle mükelleftir. Meskenini temin etmekle mükelleftir. Yeme içmesini temin etmekle mükelleftir. Ama onunla mükellef olması demek erkeğin diğer mal varlığına kadının ortak olması demek değil. Tıpkı kadının babasından olan mal varlığına erkeğin ortak olamaması gibi. Evet. Bunları birbirinizden ayır, ayırt etmek gerekir. Bu vesileyle evlilik sürecinde işte kadının şahsi mal varlığı olabilir altınları gibi, takıları gibi. Yani bu takıları verevki erkek tarafı ona takmış olabilir. Bunun da önemi yok. Eğer hediye olarak ona verilmişse veya farklı bir isimle ona verilmişse artık bu saatten sonra onun mülkü olmuşsa işte nasıl olsa bu evlilik, beraberliktir. Dolayısıyla kayınpeder de, kayınvalide de bunlar da hür iradeyle tasarruf edebilir. Böyle bir mantık fıkı yoktur. Hatta düğünden sonra bir kayınvalide geliyor toparlıyor hocam hepsini. Siz bunlara bakamazsınız. Ben en iyi bir şekilde bakarım bunları daha da değerli hale getireyim deyip alıp götürebiliyorlar. yani. Öyle bir durum Tabii burada var. şunu da göz ardı etmemek evet. gerekir ama e, normalde kötü niyetle yapılma ihtimali de olabilir ama iyi niyet olarak da e, gerçekten bunlar gençtir, mallarında tasarrufta e, çarçur etme ihtimalleri vardır. Hmm. E, onların namına bunu biriktireyim. Gerçi fıken yani hukuk olarak baktığımız zaman bir insanın akli melekelerinde bir sıkıntı yoksa malında hacretme hakkı kimsenin yoktur. Evet. Malında hür iradesi vardır ama ebeveyn bu konuda biraz daha hassas düşünerek yani onların namına yatırım yapayım veya onların namına e, bu bende dursun. Bu gayeyi onların adına tutuyorsa bu belki biraz daha müsamahalı davranılabilir. Tamam hukuksal olarak böyle bir hakkı yoktur ama e, burada yine niyet kötü bir niyettir denmez. Ama aksi bir durumda ben bunu aldım, ben işte kayınvalideyim, düğünü ben yaptım, benim borcum var, ben bunu ödeyeceğim şeklinde bu tabii ki yanlıştır. Ama şurada ayrı bir şekilde ifade edilmelidir. Düğünü yapmak sizin mükellefiyetliliğiniz de dolayısıyla o beni ilgilendirmez diyerek damat ve gelinin de ayrı bir konuma çıkması Hı. bu da doğru bir şey değil. Çünkü aslında külfet doğru bir şey değildir. Yani biriler, bir biriler desin evet. diye veyahut da işte düğünde gösteriş olsun diye şartları zorlayarak nihai noktalara getirmek suretiyle bir e, işte meclis kurmak, e, bir düğün haflesi kurmak e, bu da aslında cehaletle yapılan bir işlemdir evet. ve neticesinde bu gibi emsal bu emsal durumlarda çıkabiliyor. O yüzden bundan sakınmak gerekir oluşum itibariyle ama bir şekilde bir borç varsa da bu hem fikir olarak hep beraber yani ne tek bir kayınvalide veya kayınpedere ne geline ne damada bir şekilde burada yani yükün altına hep beraber el koyarak bunun kaldırılmasını sadece tavsiye niteliğinde söyleriz. Evet. Hocam burada hemen bir konuyu da açıklık getirip sonra araya gideceğiz. Düğünde mesela işte İslam-ı göre düğünler yapılıyor. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta düğünler oluşuyor. Ve tabii ki e, belli zamanlarda işte erkeğe takılanlar erkeğin üzerinde, kadına takılanlar orada kadınlar tarafına takıyorlar. E, burada hani kadının malı, kadının erkeğin malı da erkeğin dedi ki hocam kimse kimsenin malına ortak değildir. Burada üzerinize takılan takılar da o anda mesela gelin hanımın üzerine takılmış. Oradaki takılar gelin hanıma ait yoksa... Damatla ortak mı oluyor, karı kocanın ortak mı oluyor? Şöyle söyleyeyim, eğer özel bir tansiste bulunulmamışsa, yani özel ifadede bulunulmamışsa, çünkü bazıları, mesela e, kişi erkeğin tarafındadır, hı hı. erkeğin yüzden, akrabasıdır, evet. bayan olduğu için kadınlar tarafında kalıyor hı hı. ve geline bunu vermek istemiyor. E, bu durumda onu kayınvalideye verebiliyor. Yani gelinin kayınvalidesine, Hı. çocuğun annesine e, kendi hediyesi olarak bunu ben sana veriyorum. E, işte oğluna veriyorum şeklinde böyle söylüyorsa bu gelinin olmayacağı aşikardır. Evet. Ama böyle bir ayrım yapılmadan gerçekten kişi geliyor geline onu veriyor. Veya öteki gidiyor damada veriyor. Ve bunun hılafına dair ne bir örf, ne bir adet, Hı. ne bir e, belirgin hiçbir şey yok ise burada kime veriliyor ve kim onu alıyorsa onun mülkü olur. Hı. Yani bunu bu şekilde zaten aksi durumunda bu özellikle belirtilebiliyor. Evet. Yani söyleniyor. Gerçekten kişi erkek tarafıysa onu kadına vermek istemiyor veya kadın tarafı onu erkeğe vermek istemiyor ya eşi vasıtasıyla kıza veyahut da işte kocası vasıtasıyla da erkeğe yani kendi tarafını onu verme alışkanlığı yani bulunabiliyor. Şey olarak görüyorlar ya hocam ortak malmış e, görüşünü savunuyorlar ya. Yok ortak değildir. Yani evet. kime veriyor? Ha belki bazen ortak da olabilir. Yani bazen de buna dair bir işte bir şey bir torba koyuyorlar evet, hep bunların hepsini hediyelerinizi buraya koyabilirsiniz tarzında yani bu gibi yerde tamamıyla örftür asıl Hı -hı. olan örf'e göre hareket etmek gerekir eğer gerçekten ortak bir kesi olarak toplanmışsa ortaklar ortak. ama şahsa verilmişse şahsın bunu şundan dolayı söylüyoruz yani biraz önceki ifadelerimizi evlilik ortaklığı gerektirmiyor günümüz e, kanununda e, evlilikten sonra edinilen malda ortaklık vardır Hı -hı. resmi hukuk sisteminde. Evet. Oysa İslam fıkhı buna bu şekilde söylememektedir. İster evlilik süresinden önce veya sonra kim hangi malı edinmiş, onun şahsına aittir. Evet. Oysa medeni diye tabir edilen günümüz kanununda ise evlilik oluştuktan sonra gerek kadın gerek erkek bir mal edinmiş ise o mal çiftlere ait oluyor. Evet. Eğer bir ayrılık vuku bulursa ona göre yarı davalaşma yarı. oluyor. Bu fıkhen böyle bir haklı ne erkeğin ne kadının. Kesinlikle, Kesinlikle. böyle bir şey yoktur. Yani kendileri gönül rızasıyla verirlerse ayrı bir konu. Hı. Ama sokaktaki herhangi bir, birine verebilir şeklinde. Al. Yani bu manada algılamak gerekir. Yoksa evlilik böyle bir hakkı doğurmayacaktır. Evet hocam. Kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. İnvelet Dalygül TV.com.tr adresinden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Hürmeti izleyenlerimiz İlmi programımıza devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz, baldızın hürmeti musaharasıyla nikah akti bozulur mu? Bazıları bozulur diyor, bazıları bozulmaz diyor. Hanefi'ye göre hüküm nedir diye sormuşlar. Öncelikle hürmeti musaharayı biraz açmamız, açmamız gerekir. Mı? Nedir? Ee, hürmeti musahara ifadesi, sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet demektir. Hmm. Sözlükteki anlamı. Normalde bir erkek ile bir bayanın birbirlerine evlenmeleri helal olabilir, haram olabilir. Hı hı. Haram olması durumunda bu bayanlara muharramattan ifadesi kullanılır. Yani nikahları haram olan kadınlar. Ee, bu muharramat diye tabir edilen, yani nikahlanması haram olan veya bizim Türkçe ifadeyle mahrem diye tabir hı hı. edilen bayanlar iki kısımda ele alınır. Müebbet mahrem, muvakkat mahrem, hı hı. ebediyen mahrem olan. Hiçbir zaman evlenmeleri mümkün olmayan bayanlar, belli bir zaman ile sınırlı evlenmeleri mümkün değil. Ama o işlem bittiği, bittiği zaman, şey. o şey nihayete erdiği zaman, o mani zail olduğu zaman evlenmeleri mümkün olabilir. Buna da muvakkat mahremiyet denir. Müebbet mahremiyet, daimi mahremiyetin oluşumu da genelde üç başlıkta ele alınır. Birincisi karabettir, yani akrabalıktır. Hı hı. Ee, rahim birliliğidir. İşte kişinin usul ve furusunu kişiye mahrem olması gibi veyahutta da usulünün e, furullarının kendisine mahrem olması gibi cevanip dediğimiz veyahutta babasından başka diğer usullerinin birinci merhaledeki furuları gibi kendisine mahrem olmaları gibi. E, i̇kinci merhaledeki mahremiyet ise radadan oluşan yani sütten oluşan mahremiyet. Bir çocuk bir aileden süt emdiği zaman o aileye ilhak olur. Ve bu vesileyle işte süt emdiren kadın, bunun süt annesi, o sütün oluşumunda etken olan koca, süt babası, hı hı. kardeşler süt kardeşi vesay. Ama bu çocuğun şahsıyla alakalıdır. Çocuğun ailesine bu sirayet etmeyecektir. Evet. Üçüncü mahremiyet sebebi ise sıhriyetten kaynaklanan, halk arasında dünürlülük veya dünüşlülük diye tabir edilen evlilikle oluşan bir mahremiyettir. Bu üçün müebbet mahremiyeti. Peki bu üçüncüsü, yani dünürlülük diye tabir edilen mahremiyet nasıldır? Bir erkeğin, yani bir damadın bir gelin ile evlenmesiyle oluşan mahremiyet. Ama evet. bu çift taraflı. Yani iki şekilde değerlendirilir. erkek açısı, bir de kız açısı. Meseleyi kız açısından baktığımız zaman bir kız... Bir damatla nikahlandığında verev ki cinsi birliktelikleri daha henüz olmamış olsa bile bu erkeğin usul ve furusu, usul baba, <gülüyor> dede işte veya büyük baba, nine, babaanne bunlar. Furusu ise bir başkasından olma çocukları, torunları aşağı doğru giden bu kıza mutlak manada mahrem olur. Evet. Hatta evlilik yapsalar ve beraber olmadan ayrılsalar Artık bu kız, bu bayan, bu erkeğin babasıyla evlenemeyeceği gibi başkasından olma çocuğuyla da evlenemeyecektir. Onun mahrem olmuştur. Bu evet. Kadın tarafından, meseleyi erkek tarafından baktığımız zaman erkek tarafında iki merhale vardır. Nikahlanmaları ve nikahın akabinde cinsi manalsa münasebette bulunmaları. Evet. Nikah ile birinci merhaledeki mahremiyet bu kadının usulü bu erkeğe mahrem olur. Yani varsayım olarak siz bir bayanla nikahlandınız, daha henüz birlikteliğiniz olmadı. Evet. O bayanın annesi sizin mahreminiz olur, Hı -hı. babaannesi sizin mahreminiz olur, ananesi sizin mahreminiz olur Hı -hı. üst tarafı. Ama o bayanın bir başkasından olma kızı var ise o daha henüz sizin mahreminiz değildir. Evet. Ne zaman ki o bayanla, evlendiğiniz bayanla e, bir münasebe söz konusu olur ise bu takdirde o bayanın furusu da, yani başkasından olma çocuklar da sizin mahreminiz olacaktır. Evet. Demek ki bayan açısından meseleye baktığımız zaman mutlak Nikâh, akit evet. ile usul ve furu haram oluyor. Hı -hı. Erkek açısından baktığımız zaman iki aşama nikah ile usul haram oluyor. Bir e, cinsi Münasebe. münasebetle de furu, furu haram olacaktır. İşte bu mahremiyete de sıhriyet mahremiyeti, Hı -hı. hürmeti musahara denir. E, Hanefi fıkhına göre bu hürmeti musahare yani sıhriyetten kaynaklanan mahremlik helal yoldan olabileceği gibi haram yoldan da olabilir. Yani Allah etmesin, Rabbim muhafaza etsin evet. bir erkek bir bayanla Allah muhafaza zina yapsa bu çok büyük bir günahtır, evet. haramdır, bir felakettir. Ama bu birliktelikle beraber bunların usul ve furuları bu kişilere mahrem olur. Evet. Tabii mahrem olur derken şöyle anlamamız gerekir. Evlenmeleri haram olur. Evet. Yoksa onunla beraber sefere gitmesi, onunla beraber yemek yemesi, aynı ortamda bulunması şeklinde meseleye bakmayalım. Çünkü zaten o birliktelik haram bir birlikteliktir. Evet. Bu hürmeti musahara dendiği zaman halk arasında genelde hep haram yolda oluşan hürmet anlaşılır. O yüzden e, sual olarak da işte baldızla hürmet-i oluşur mu? Yani eşimin e, kız kardeşiyle hürmet-i oluşur mu derken bu algılanıyor. Oysa hürmet-i dediğimiz gibi birliktelikten doğan bir mahremiyettir. Evet. Bu birliktelik meşru birliktelik de olabilir, gayri meşru yani. birliktelikte olabilir. Olabilir derken bunun meşruiyet mahiyetinde demiyorum. Sonuç olarak bu mahremiyeti doğurur Hanefi fıkhına göre. Şafii mezhebi böyle değil. Şafii mezhebine göre e, sıhriyetten oluşacak olan mahremiyet ancak helal yolla olur. Hmm. Yani nikahla beraber bir birliktelik var ise bu kızın usul ve furusu erkeğe mahrem, bu erkeğin usul ve furusu kadına mahrem olur. Hmm. Ama nikahsız bir birliktelik olmuş ise bu kadının usul ve furusu erkeğe mahrem olmayacağı gibi erkeğin usul ve furusu kadına evet. mahrem olmaz. Hmm. Nikahlamaları meşrudur. Bu iştihadi bir mesele ama Hanefi fıkhına göre böyle değil. Şimdi buna göre meseleyi irdeleyecek olursak işte deniyor ki baldız ile hürmeti i gerçekleşmiş olur mu? Baldız evlenmiş olduğunuz hanımınızın usul veya furusu değildir. Evet. Dolayısıyla usul ve furu o kadınla evlenmeniz ile mahreminiz olacaktır. Hı hı. Yani siz bir bayanla evlendiğinizde onun usulü beraber olduğunuzda furusu mahreminizdir. Evet. Baldızınız ise evlendiğiniz hanımınızın furusu değildir, çocuğu değildir. Hmm. Belki kardeşidir Tabii. veya ablasıdır. Peki bu size mahrem midir? Sözün başında döneceğiz. Mahremiyeti ikiye ayırmıştık. Hmm. Müebbet mahremiyet, muvakkat mahremiyet. Hmm. Ebedi mahremiyet, geçici mahremiyet. İşte baldız bu noktada geçici mahremdir. Hmm. Yani sizin o hanım, nikahınızda durduğu müddetçe onunla evlenemezsiniz. Ama eğer nikahınız nihayete ererse, yani eşiniz ölürse, veya onu boşarsanız tabii boşadıktan sonra iddeti de biterse baldığınız baldızınıza almanıza mani kalkar. Hı -hı. Dolayısıyla buradaki mahremiyet kavramı geçici bir mahremiyettir. Yani iki kız kardeşi bir nikahla cem etmek meşru Hı -hı. olmayacağından dolayıdır. Evet. Meseleyi böyle algılayacağız. Hı -hı. O zaman e, hürmeti musahara yani sihriyetten oluşan mahremiyet baldıza sirayet etmeyeceği ortaya çıkacaktır. Yani siz dediğimiz gibi bir bayanla evlendiniz ama ayrıldınız. İddetiniz de bitti. Onun kız kardeşini alabilirsiniz. Evet, evet. Bu nokta ile alakalı işte baldızım madem ki benim mahremim veya eniştem madem ki benim mahremimse onunla beraber sefere çıkabilir miyim gibi çok sual gelmekte. Hı hı. Ee, Umreye gidebilir miyim? Hac gidebilir miyim? Sorunlarım. Bunlar yine doğru olmayan söylemlerdir. Hı hı. Çünkü dediğimiz gibi bu mahremiyet gerçek bir mahremiyet değildir. Geçicidir. Geçici. Geçici. Evlenmelerine mani olan bir mahremiyettir. Söz gelimi sokakta evli olan bir bayanla da evlenemezsiniz. <gülüyor> onun Onunla evlenememeniz onun sizin mahreminiz olmasını gerektirmez. Onunla aynı ortamda bulunmanızı meşru kılmaz. Evet. Veya bir erkek İslam hukukuna göre dört evlilik yapabilir aynı anda. Yani dört tane hanım sahibi olabilir. Tabi tavsiye edilmemekle beraber çünkü ciddi manada adalet standartı vardır bu noktada. Hı hı. Ama onlardan göz ardı ederek varsayalım dört tane hanımı olan bir kimse, dördüncü hanımı nikahında var olduğu müddetçe bütün kadınlar onun mahremi Mahremidir. konumundadır. Evet. Çünkü evlenemez. Ama dediğimiz gibi bu mahremiyet nasıl bir mahremiyettir? Geçici bir mahremiyet. Hı hı. Çünkü onu almaya mani harici bir durum vardır. Hı hı. Ama o harici durum nihayete ererse, yani dördüncü hanımı öldürse veya onu boşarsa ve iddeti de biterse, o zaman o bahsettiğimiz mahremiyet ortadan kalkacaktır. Evet. O yüzden baldız meselesini bu şekilde düşünmek gerekeceğinden dolayı, sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet, yani dönürlükten kaynaklanan mahremiyette eşinizin kız kardeşi veya ablası, veya bayan tarafından baktığımız zaman işte kocasının erkek kardeşi veya abisi bu kişinin asla mahremi manasında değildir. Evet hocam. Burada şey değindiniz ya hocam. Dört tane hani eş alma erkeğin böyle bir hak, Teala böyle e, bir izin vermiş. Bunu kaçırmayalım diyorsun. Yani bunu biraz daha irdebilir Yok hocam diyorsun. kaçırmayalım değil de. Yani yapabilenler tabii bunu adaletli bir şekilde yapabiliyorsa ne mutlu onlara da e, bunu... İnsanoğlu yani erkeğin fıtratına göre mi verilmiş olan birisin yoksa hocam farklı bir durumlar var mı bu konuyla alakalı? Hep bunu soruyorlar ya yani öyle şey olur mu? Niye kadına vermiyorlar erkeğe vermişler gibi? Her şeyden önce bizim bu konuda fikir yürüterek yani hani özgürlük adı altında, eşitlilik adı altında bir takım söylemler vardır. Evet. Erkek neyse aynı haklara kadın da sahiptir. Erkeğin erkek olarak yaratılmasında o erkeğin kendi iradesi yoktur. Bir bayanın bayan olarak yaratılmasında da o bayanın kendi iradesi yoktur. Bu Mevla Teala Hazretlerinin tamamıyla kendi iradesiyle birini erkek birini bayan yaratmıştır. Ama erkeğin erkek olması üstünlük olmadığı gibi bir bayanın bayan olması da üstünlük değildir. Üstünlülük ise ayet kerimenin ifadesi doğrultusunda takvalıktadır. Bunu bir kere göz önünde bulunduralım. Bunun yanı sıra erkeğin fiziksel olarak erkek olmasından dolayı bazı sorumlulukları vardır. Hı hı. Bayanın da bayan olması itibariyle bazı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları Kur'an-ı Kerim'in ifadesi doğrultusunda er-ricalu kavvamune alel-nisa şeklinde beyan edilen ayet-i kerimede erkeklerin kadınlar üzerine kavvam olması. Bu kavram amir olması anlamında değil. Evin reisi derken yani evin kralı şeklinde değil, hı hı. idarecisi, Koruyucusu. evin dış işlerini görücüsü ve evin hamisi mahiyetindedir. Hı hı. Bu vesileyle onun erkek olmaklığı kadın üzerine bir üstünlüğü manasında değildir. Evet. Ama yaratılış itibariyle, fıtratı itibariyle, işte bedensel bir takım kuvveti itibariyle onun vazifesi farklıdır. Bayan ise bunun tam tersidir. Hı hı. İşte bu sistemi kuran Mevla, bu yaratımı yapan Allah, erkeğe ruhsat olarak birden fazla evlilik yapabilme hakkı vermiştir. Hı hı. Niye vermiştir? Bu manada Mevla, Mevla Teala Hazretleri sual edilemez. Evet. Böyle bir hak erkeğe vermiş ama bu manada kadına ise böyle bir hak vermemiştir. Hı hı. Yani bir kadın bir erkekle evli olabilir. ikinci bir erkekle aynı anda evli olması mümkün değil. Hatta bir kadın Kocasından ayrıldıktan sonra ertesi gün bir başkasıyla devlenemez. evlenemez. Hmm. Belli bir manada iddet dediğimiz bir sistem. Belli bir zaman beklemesi gerekir. Evet. İşte bu e, beklemesi gereken süreç eğer gebe ise e, çocuğunu doğurması. Eğer gebe değil ise, haiz gören kadınlardansa, üç hayız geçmesi, Hanefi fıkhına göre, şafirlerde üç temizliğin geçmesi, eğer adetten kesilmiş bir bayan ise, üç ay gibi bir zamanın geçmesi gerekir. Bu zaman geçmeden evlilik yapamaz. Niye yapamaz? Allah yapamaz dedi diye yapamaz. Her şeyden önce böyle teslim olmak. Tabii bunun birçok hikmeti de vardır. Yani e, akli izahı yok anlamında değildir bu söylemin. Çünkü, Kadının doğurganlılık özelliği var. Nesebin kadına nispet edilmesi. Bakın fıkıh kaynaklarımızda nesep meselesi irdelenir. Nesep erkek ve bayanın evliliğiyle ortaya çıkan çocuğun sabit olması, hmm. soy. Yani aidiyeti. Evet. Bir bayan doğum yaptığından dolayı o çocuğun o bayana nispet edilmesinde herhangi bir yaptırıma, herhangi bir söylemeye ihtiyaç yoktur. Bir bayan bir çocuğu doğuruyorsa o kadın, o çocuk direkt kadına nispet edilir. Evet. Peki o çocuğun babaya nispeti ise bu meselede ise belli şartlar vardır. Dolayısıyla e, anneye nispeti kat'i olduğu, babaya nispetinde ise belli şartlar olduğundan dolayı bu kargaşılığı önleme adına bir bayanın iki evliliğinin oluşmaması için sadece bu bile yeterli sebeptir. Evet. Yani nesebin karışmaması. karışmaması için. Birlikteliğin karışmaması. Tabii ama bu bir illet değil. Hikmetlerden bir tanesidir. Evet. Yani bizim idrak edemeyeceğimiz daha birçok hikmetlerinde olacağı veya evet. variyeti de aşikardır. Bunları ifade edemeyebiliriz. O yüzden dediğimiz gibi yani burada teslimiyet ruhunda ben erkek yapıyorsa kadın da yapar şeklinde bir düşünce yanlıştır. Çünkü nasıl ki erkeğin başka bir faaliyetleri var, onu yapması kadının onu yapmasını gerektirmiyorsa veya kadının mahiyeti itibariyle yapması yapabildiği vazifelere erkek yapamıyorsa bu manada bir görev taksimi vardır. Erkeğin yapacakları bellidir, kadının yapacakları bellidir. Hatta çocuk, doğan çocuğun bakımı ile alakalı bile şer'i şer'i belli bir usul koymuştur. Hı hı. Tabii karı koca münasebeti devam ettiği müddetçe, evlilik süreci devam ettiği müddetçe çocuğun bakımı ile alakalı bir ihtilaf zure etmeyeceği için bu konu e, kaynaklarımızda hıdana bahsi, yani çocuğun bakım bahsi genelde ayrıldıktan sonra, yani boşanmaktan sonra tahakkuk ettiği için talak bahsinde ele alınmıştır, evet. boşanma bahislerinde. Çocuğun peki bakımı kime aittir? Burada iki velayetten bahsedilir. Birinci velayet, maddi velayet. Hı hı. Yani çocuğun giderlerinin sağlanması, malının sek ve idaresi. Bu konuda yine görevli her babadır. Hı hı. Çünkü Mevla onu o şekilde yaratmıştır, o vazifeyi babaya yüklemiştir. Velevki eşinden ayrılmış olsa bile. Ancak çocuğun çocukluk döneminde şefkat ve merhamete muhtaç olması bakıma muhtaç olması bu manadaki velayet yani hıdane velayeti kim aittir? Anneye aittir. Hı hı. Belli bir döneme kadar. Nedir o dönem? Çocuğun işte kız çocuğu ve erkek olma çocuğuna göre yani erkek çocuğuna göre değişkenlik arz eder. İşte eğer bu çocuk erkek çocuğu ise yaşamsal ihtiyaçlarını şahsı ile görebilecek konuma yaşa gelinceye kadar annenin bakımındadır. Bu ihtiyaçlarını görebilecek yaşa geldiğinde ise babaya teslimindir. Tabi şunu da daha önceden de söylemiştik ama yine e, ifade etmekte yarar var. Et ahsen. Tekrar etmek güzeldir. Hatta çok güzeldir. Hı hı. E, bu hakkın annede olması demek babanın o çocuğu görememesi anlamında değil. Veya bu hakkın babada olması demek annenin o Görmesin. çocuğu görememesi anlamında değildir. Evet. Yani mahkemesel olarak belki böyle bir tahdit getirilmiş olsa bile şer'an böyle bir tahdit getirmek mümkün değildir. Evet. Bir anne istediği zaman evladını görebilir, bir baba istediği zaman evladını görebilir. Görme konusu değil. Ama bakım velayeti konusunda ise belli bir merhale. Erkek çocuğu için bu. Kız çocuğuyla alakalı olarak da e, kaynaklarımızda kız çocuğu bulu çağına erinceye kadar... Yani hayız görme hmm. konumuna gelinceye kadar annesinin yanında kalmadı. Çünkü kadınlılık öğrenecek, ev işlerini öğrenecek. Evet. Ama o yaşa geldiğinde ise bunun kollanması gerekir, korunması gerekir. Bunu da yapabilecek e, mukavemetli olan kişi kimdir, babadır? Hmm. O zaman babanın yanına verilecek. Tabii bu bahsettiğimiz e, olağan durumda. Ama bazen olağanüstü durumlarda olabilir. Yani annenin evlilik yapması veya bu velayeti elinden düşürür. Veya babanın farklı bir ahlaka sahip olması bu velayeti Hı. babadan başka kişilere de intikal ettirebilir. Yani biz normal olanda buna bakıyoruz. Evet. Bunu söylememdeki gaye şudur. Şeri şeri belli bir ölçü vermiş ve bu ölçüde kimi nasıl yaratılmışsa yaratılışına uygun bir hal ile ona vazife yüklemiştir. Evet. Bu vazifeye kişi, yani benim yaratılışım böyle ama ben buna değil de şu vazifeye talibim demek ...kişinin böyle bir hakkı olamayacak. Yani erkekler hep ikinci eş, üçüncü eş alma şeyleri oluyor hocam. Çok konuşuluyor ya mesela. Evet. Yani bu bir ihtiyaçtır. İhtiyaçtan dolayı biz almak zorundayız diye erkeklerde böyle bir şey oluşuyor. Yok, Allah'ın böyle bir emri yoktur. Evet. Ee, böyle bir tavsiyesi de yoktur. Hı hı. Ee, sadece bu bir ruhsattır. Yani Ama bu işte. ruhsatın yanı sıra bunu bu ruhsatın yapılabilmesi ise belli şartlara bağlıdır. Hı hı. En başta adalet şartıdır. Evet. Ve bu adaletin sağlanmasının çok zor olacağı da ifade edilmiştir. Dolayısıyla tavsiye herhalükârı da tek, tek bir kişiyle iktifa etmek. Evet hocam. Ve Efendi Hazretlerimizin bu noktadaki ifadesi, hanımın parmağını oynatabiliyorsa sana vazifesini yapıyor demektir. Yani zaman... bu derece kişinin bir başka yere gitmesine izin verilmemesi. Evet hocam. Bir başka Tabii şunu daha... da ifade Buyur edeceğim, hocam. özür dilerim. Bu konuda örfünde etkisi vardır. Hı -hı. Yani coğrafi yapının etkisi vardır. Bulunmuş olduğumuz coğrafyada bir kadın için üzerine bir kumanın gelmesi gerçekten ağır gelebilir. Evet. Ama farklı coğrafyalardaki yaşayan bayanlar için bu olağan bir durum olabiliyor. Hı -hı. Yani bu konu çok nefislerine ağır gelen bir durum olmayabiliyor. Evet. Dediğimiz gibi burada örfün etkisi, insanların etkisi de vardır. Ama yani şunu tabii vurgulamak gerekiyor. Şer Şerif'in, İslam'ın böyle bir emri yoktur. Bunu her hakarda ufak ediyoruz. Evet. Ve şartlarına uyumak Uymak şartıyla. şartıyla. Evet hocam. Bir başka sorumuz da hocam. E, e, fıkıh kitaplarından hayız halinde hanımların diz ile göbek arasını dokunmanın haram olduğunu öğrendik. E, peki ya bu konuda bakmak da haram mıdır? diye sormuşlar. Kadınların muayyen günlerinde e, kocalarıyla beraber olması caiz değildir, haramdır kaynaklarımızda bu harama getirmeye etker olan şeyleri de önleyebilme adına bahse konu olan diz kabak ile göbek arasına da temas yasaklanmıştır. Hı. Çünkü bu harama sevk etme konumu evet. olabilir. Bakma meselesi de aynıdır. Yani kişinin eğer bu vesileyle harama düşme ihtimali varsa bundan da kaçınması tabii ki elzem olacaktır. Evet tavsiyenin terinde de söylemek lazım. Bir diğer sorumuz da anne karnında ölen bebek için akika vermek gerekir mi hocam? Akika e, gerekir tabiri kullanmak yanlıştır. Çünkü akika doğan çocuk e, bir haftalık olduğu zaman işte saçlarının kesilip ağırlayınca altın veya gümüş tasat tüketmek ki nesika bu manada geliyor, bu anlamda geliyor. Ve e, şükür mahiyetinde kurban kesmek. Bu müstehap olan bir ibadettir. E, Fars değildir, vacip değildir. Hatta Ömer Nasuh Efendi'nin merhum Ömer Nasuh Efendi'nin ifadesi doğrultusunda sünnet dahi değil müstahaptır. Yani daha edna mertebede. Evet. Dolayısıyla böyle bir vücubiyet yoktur. Kişinin tabi adağı yok ise onu ayrı değerlendirelim. Evet. Hatta orada işte erkek çocuğu ise iki kurban kesmesi, kız evet. çocuğu ise bir kurban kesmesi, ee, kurbanın işte kemiklerini kırmaması, mafsallarından ayırması evet. çocuğun sağlıklı olması hakkında veya bazıları işte kırsın ki çocuğun kibri kırılsın, evet. bu manada bir takım e, tefehüler de vardır. Ama bu dediğimiz gibi vacip değildir. Ve çocuk doğduğu zaman bir haftalıkken yapılacak e, bir takım işte Blue kadar. Blue çağından sonra hakika kurbanı yoktur. Dolayısıyla ana rahminde ölen bir çocuk doğmamıştır. Doğmadığından dolayı böyle bir vazifeden bahsetmenin de manası olmayacak. E bunu insanlar şey olarak diyordu hocam, yani e, hatta borca girip de kurban kesenler bile vardı. ya Çocuğum bir hafta oldu bunu yapmam lazım, bir evet. farzmış gibi. Bunu yapanlar da vardı. Bu anlamda da… E, bu tamamıyla bir şükür mahiyetinde evet. bir kurbandır. Allah için kan akıtmaktır. Hı hı. Ee, tabii onu e, beraber hep beraber ailece yiyebilir, Hı -hı. fakirlere verebilir. E, genelde bizim örfümüzde çocuk işte bir haftalık olduğu zaman e, o evde bir davet verilir, e, işte Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim doğru sohbetler evet. yapılır. Genelde bayanlar Hı -hı. bunu yaparlar, özellikle ilk çocuklarda. Hı -hı. Ee, ve oradaki verilecek olan yemekte de o kesilen kurban evet. ikram edilir. Ee, güzel bir adettir, kötü bir adet evet. değildir. Kurban kesilmesi müstahaptır. O evet. ayrı bir konu, ondan bahsetmiyorum. Yani bu toplanma mahiyetinde evet. ee, ama bu e, zorunlu. bir zorunlu şeklinde değil. Ve böyle bir örfün bulunması birilerinin de zorunlu bir hale getirmesi anlamına gelmemelidir. Evet. Yani etraf ne der, insanlar ne der, o yüzden borç, harç bunu bir şekilde yapmamız şeklinde dersek bu da yanlış olur. Evet. Evet, Bir başka sorumuz hocam. Erkeğin ve kadının caiz olan korunma yolları nelerdir? Ee, evlilik sürecinde eşlerin çocuk edinmesi yani çocuk sahibi olma hakkı her ikisine aittir. Bu noktada çocuk istemiyorum demek ne erkeğin tek başına irade hakkına ne de bayanın bu konuda tek başına irade beyan hakkı yoktur. Her ikisinin müşterek alacağı bir karardır. Peki çocuk istememe haklarına sahipler midir? Şer şerif bu noktada ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemden beri, belki insanlık tarihinden beri var olan bir sistem ki aziz sistemi hı hı. bu önerilmiştir. Ee, yani erkeğin sipermini mahalle değil de e, dışarıya akıtması. Ama bunun yanı sıra yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde sen bunu yapsan da yapmasan da Allah'ın takdir ettiği neyse evet. olacaktır. Allah'ın verdiğini kimse men edemez, Allah'ın men ettiğinde kimse veremez. Ama bunun yanı sıra tabii dediğimiz gibi koruma yöntemlerinin en klasiği ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde de ifade edilen ve kitaplarımızda da teşvik edilen yöntem budur. Ama bunun yanı sıra e, olmaması yani başka yöntemler de varsa da e, bu yöntemlere de başvurulabilir. Yeter ki şer şerife aykırı bir yöntem olmasın. İşte ilaç tedavileri gibi. Tabi bu ilaç tedavileri bazen hormon bozukluğuna vesile olabiliyor. Veyahut da kadının adet düzensizliğine vesile olabiliyor. Bunlardan sakınmak gerekir. eğer ana rahmine yerleşmeye başladıysa onu düşürme olayı da olabiliyor. Bu da sıkıntı olabiliyor. Onun belli merhaleleri veya bu spiralden bahsedilebiliyor. Tabii bu konuda şu da ayrı bir göz ardı edilmemelidir O mahallin. Neticede bunu yerleştirecek olan bir doktordur. Evet. Ee, ve avret mahalli açılacaktır kadının. Hı hı. Ee, bir ihtiyaç mıdır, bir zaruret midir avret mahallinin görülmesi. Yani burada diğer e, yöntemler uygulandığı halde ve gerçekten çocuk sahibi olmak onlara sıkıntı vermesi durumunda. Hı hı. Yani olduktan sonra çocuk onu düşürme haklarına sahip değillerdir. Hı hı. Ama oluşmaması konusunda hak sahibi olabilirler. Hı hı. Ee, bu manada eğer gerçekten diğer yöntemleri uyguladıkları halde başka mümkün değil. Sadece bu yöntem kalmışsa o da bayan doktor tarafından takılması kaydıyla, tabi onda belli şartları vardır. Olabilir. Buna da fetva verilebiliyor. Veren hocalarımız vardır. Hmm. Ee, ama yani burada en klasik yöntem dediğimiz gibi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da tavsiyesi niteliğinde azil konusudur. Bunun başka bir şey de demememize gerek yok. Bazen hayati konularda olabiliyor hocam. Kadınların evet. özellikle bu tip durumlarda hem gebe anneye gebek gerekiyor. kalmaması gerekiyor. Mesela bu tip durumlarda mecburi olarak deniyor. Zaten şey, orada ihtiyaçta evet. ihtiyaç olduğu için de Hı -hı. bu tıbbi bir müdahale olarak bakılacağı için Spriyel'e bu manada izin verilebilir. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Seferi halinde namazımı kısaltmak istemiyorum çünkü bir zorluk yok. Bunda bir sorun var mı diye sormuşlar hocam. Evet. Seferi olan bir kimse misafirlik durumundayken dört rekatlı namaz iki rekata evet. e, inmekte. Ancak hanefi fıkhına göre dört rekatlı namazın iki rekata inmesi ruhsat değil azimettir. Evet. Yani iki e, rekat kılma, kılabilirsin şeklinde bir e, serbestlik yoktur. Evet. Namaz iki rekattır. Sen eğer bunu dört rekat kılarsan, İki rekata ziyade yapmış olursun ve bunu kasıtlı yaptığından dolayı günah işlemiş olursun. Herhangi bir gayen yok ise. Evet. E, hatta hatta eğer imamlık yapıyorsan ve arkandaki cemaat mukim bir cemaatse ve sen iki rekat kılman gereken o farzı dört rekat kılarsan, Hanefi fıkhına göre arkandaki cemaatin namazı olmaz. Evet. Çünkü onlar için son iki rekat farz iken senin için son iki rekat nafile tamam. olmuştur. Farzı nafile üzerine bina etmek sayı olmayacağından dolayı onların bu şekilde size uyması sayı olmayacaktır. Dolayısıyla e, yani bu konuda hadis-i şerif de vardır. Mevla'nın ikramıdır bu ve evet. Mevla Teala Hazreti'nin ikramını geri çevirmek doğru bir eylem değildir. Yani normal gündelik hayatta bile biri bize bir ikramda bulunsa onu almamak nasıl ki o kişi tarafından hoş karşılamıyor ki bu olağan bir durumdur. Mevla Hazretleri'nin bu ikramını kişinin geri çevirmeye hakkı yoktur. Dolayısıyla namaz iki rekattır. Artı sefer konusu meşakkat illeti olarak be beyan edilen bir mesele değildir. Yani kimileri vardır ki sefere çıkması ona huzur verebiliyor. İşte aile ortamından uzaklaşması ona mutluluk verebiliyor. Dolayısıyla sefer onun için bir zahmet değil, bir nimettir. O zaman bu niye iki kılıyor şeklinde algılanmamalı. Çünkü seferin bizatihi kendisi e, ruhsata yani namazın iki rekata inmesine daha doğrusu kalsa illettir. O yüzden seferli hükmü tahakkuk ettiği zaman ister o kişi mesakka çekmiş olsun ister çekmiş olmasın. Hüküm şahsa endeksli olmaz. Hüküm genel olur bu manada. O yüzden namazları iki rekat kılması gerekir. Evet. Ama bazı durumlar vardır ki acaba ben burada seferi miyim değil miyim? E, şehrin çıkış noktalarına göre Hı. özellikle büyük şehirlerde bu olabiliyor bu gibi tereddütlü olan yerlerde veya işte e, ilim adamlarının ihtilaf ettiği noktalarda yani kişinin çelişki yaşayacağı noktada dört kılması ihtiyattır Hı. bunu söyleyelim evet. ama böyle bir durum yok kesin herkese göre misafiridir o kişi kesin herkese göre seferidir yok ben yine dört kılıyorum demesi doğru, doğru bir şey. durum değildir evet hocam bu soruyla birlikte programımızda sonuna geldik son olarak dua babında neler söylemek istersiniz Allah-u Azimüşşan Hazretleri yaratılış gayemize hizmet edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Anladım. Efendi Hazretlerimizin her daim buyurduğu üzere ilim, amel, iflas yolunda cümlemize hadim eylesin. Amin işte. inşallah. Allah razı olsun hocam. Cümlemize. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz bugün İlmi Halit programımızın sona gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı İlmi Halet Lale Gül TV.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Programımızın başında söylemiştik birçok soru tekrar olarak bizlere ulaşıyor diye. Yine sorularınızı göndermeden önce lalegültv.com.tr adresini ziyaret ederseniz orada daha önceki programlarımıza inanmış olan birçok soru ve cevap bulunuyor. Oradan da yine inceleme fırsatınız olacaktır. Ayrıca acilen cevaplanmasını istediğiniz sorularınızda yine televizyonumuza veya radyomuza değil de İsmail'a e, fıkıh kurulunu ararsanız, fetva hattını ararsanız oradan size oradaki değerli hocalarımız yardımcı olacaklardır. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz mevla emanet olun. kalın.